Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'dan. Ve aslul kader-i sırrullahi fi halqi. Kader mevzuuna devam ediyoruz. Farklı zaviyelerden meseleyi tahlil ediyor. İmam Tahavi rahimuhullah. Şimdi kaderle alakalı şunu söylemiştik. Kaderin dört aşaması, dört merhalesi var. Oradan bakmak gerekiyor. Birinci aşamada ne vardı? İlm ilahi vardı. Vama ya azübban Rabbik ayetiyle biz onu anlatmıştık. İkinci aşamada ma asab mümusibetin fi al-ardu, vəla fi anfusikum illa fi kitabi min kabl an nabraha. Canab hak ilmi ilahi olan her şeyi yazıyordu. İkinci aşama bu. Üçüncü aşama vama atesha'u ne illa yaşa Allah. Allah azze ve celle dilemeden siz yeryüzünde hiçbir şey Yapamıyordunuz Yani bu noktada bir e, muvaffakiyetiniz olmazdı. Üçüncü aşama bu. Dördüncüsü ise yaratmaktı. Allah Azze ve Celle ilmine uygun, yazdığına uygun, iradesine uygun bir şekilde alemde her şeyi yaratıyor. Peki buna Raşid halifelerden sonra kırılmalar başlıyor, itirazlar başlıyor. Bir tarafta Cebriye vardı, bir tarafta kaderiye vardı. Cebriye onlar diyorlardı ki, biz rüzgarın önündeki yaprak gibiyiz, irademiz yok. allah Teala nasıl isterse biz öyle yapmaya mecburuz, mahkumuz. Karşıda ise kaderiye vardı. Bunlar da diyorlardı ki biz kendi dünyamızı kendimiz idare ederiz. Onlar da allah Teala'nın onlar üzerindeki tasarrufunu reddediyorlardı. Yani iki bakış açısı aslında Allah tasavvurunda ciddi derecede gedikler açıyor. Yani Müslümanı bir felakete savuruyor, sürüklüyor. Bir taraf cebriye açısından baktığınız zaman haşa zalim bir Allah ortaya çıkıyor. İnsanlar e, rüzgarın önünde yaprak gibi meyhaneye giderken, isyan ederken ama bu Allah onları bu yaptıklarından hesaba çıkıyor. Karşıda ise e, kaderiye var. Onlar da Allah'ı yeryüzüne karıştırmıyorlar. Yani aciz bir Allah var. Aciz bir Allah var. Allah Teala'nın bu noktadaki iradesini reddediyorlar. Peki biz de diyoruz ki ayet-i kerimelerle meseleyi hulasa etmiştik. Evet diyoruz. İnsanın da iradesi var ama Allah Teala'nın da iradesi var. Allah Teala zalim değildir. Ama Allah Teala yeryüzünün bütünüyle İnsan iradesine tasarrufuna bırakmış da değildir. Hangi ayet kelimeleri okumuştuk? Felen mazahu azallahu kulubahum. Onlar kayınca Allah Teala kaydırıyordu. Yani insan meyhaneye gitmek isteyince Allah Teala ona meyhaneye gidecek fiili yaratıyordu onun için. Yani adımlarını atabiliyordu. Yani i̇syan edecekse isyanını yapıyordu. Ee, yani başka bir ayet kereime de hayri şerri anlatırken ne demiştik Bakara suresinde e, Efendim hangi ayeti okumuştuk? E, e, zalimlerle alakalı. İnna Allah. Wama e, yudillu, e, yudillu bihi illa al fasiqin. Wama yudillu bihi illa al fasiqin. Al ladin yankudun ahd Allahi min bagdi misakhi ve yaktagun ma amar Allahu bihi. Ayetini okumuştuk. Bununla ne demiştik? Neye isti, e, istişade etmiştik bununla? Efendim demiştik ki e, yani insanlar e, eğer fasık olurlarsa o zaman e, Kur'an-ı Kerim ya da işte Cenab-ı Hak burada hangi misali veriyorsa o misalle onları dalalete sürükler. Ama önce bunlarda bir kırılma vardı. Bakara suresinin 26. ayetini okumuştuk Göbeşirlediğine de. Şimdi yukarıda bir sinek misali veriyordu. Onlar bunu inkar ediyor, reddediyorlardı. Vama yuzillu bihi illal fasikin. Bununla sadece fasıkları dalalete sürüklüyor. Ama kim bu fasık? Ellezine yankuduna ahlillahi min ba'di mihsaqi ve yakt'un ma amara Allahu bihi en yusale ve yufsiduna fil şey yapıyorlardı. Bir, Allah'a verdikleri ahde ihanet ediyorlar. İki, Sıla-i rahime ihanet ediyorlar. 3. Yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Bu üçünü yapınca fasık oluyorlardı. Fasık olunca da bu misaller onları dalalete sürüklüyordu. Yani sokaktan birisini alıp masum birisini bu misaller ya da Kur'an-ı Kerim dalalete sürüklemiyor. O zaman insanoğlu kendi ateşinin odununu kendi topluyor. Kendi topluyor, istiyor. Ha böyle istiyorsan al diyor. Kesb, halk diyoruz. Kulda ne var? Kesb var. allah Teala'da halk var. Tarlaya gidiyorsunuz, çiftçi, tohumu ekiyorsunuz. Ekmek sizden, bitirmek kimden? Allah Azze ve Celle'den. Yani bitiren o, var eden o, yaratan o ama çiftçe atmadan olmuyor. Oraya kadar gidiyor. Dolayısıyla kaderde de buradan baktığınız zaman yani kul ne istiyor? Camiye gitmek ya da meyhaneye gitmek. Eğer o aşamaları yaptı, fasık olduysa hadi bakalım diyor. Git nereye istiyorsan. Öteki de Hudelil Muttaqin elif lamim'de ellezine yu'minun bil gaybi ve وَمِنْ مَا رَزَقِنَا هُمْ Yani bu üç özelliğe sahip oluyordu. O zaman muttaki oluyordu. Muttaki olunca da Kur'an'a hakim ona yol gösteriyordu dedik. Efendim bunları söyledik. Ama bütün bunlara rağmen kader meselesini ebad-ı selasesiyle bütün boyutlarıyla anlama imkanımız da yok. Yani şimdi bakıyorsunuz bir tarafta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Me dair Kur'an-ı Hakim Ve men yu'tel hikmete Fakat utiye hayran ketira Birisine hikmet verilirse Ona pek çok şey Öğretilmiştir Pek çok hayır verilmiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fakat Efendimiz'e gelip Yahudiler soru soruyor 3 mesele e, Bir tanesi ruh Allah Resulü Ruh'a cevap veremiyor Kur'an-ı Hakim ne buyuruyor esalunake anir ruhi kulir ruhu min emri rabbi yani o belli bir bölgede sen oraya giremezsin peygamber bile giremiyor peygamber bile ona dair kesin nihai malumatı insanlara bildiremiyor çünkü bu terazinin çekeceği bir yük var kardeşim insan olarak onun ötesini vermiyor efendimiz bile olsa Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam yani şimdi yarın bir felaket durum olacak. Yani onu bildirse orada durabilir mi? Yani yarın Efendimiz Aleyhisselam'a e, işte İbrahim vefat edecek oğlu deseler hani ölümlerden Allah Resul etkilenmiyor mu? Yani Cenab-ı Hakk'ın bir takım işaretlerle tabii ki bildirdiği hususlar vardı Allah Resulüne. Hangi ayet-i kerimeyle istiddar etmiştik? Alimul gaybi فَلَا يُظْهِرُوا ala غَيْبِهِ aha'da illa men ertaza min resul kaf suresinde. Yani bildirebilir. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz Sariye işaret ediyor. Nereye gidiyor? İlel Cebel diyor. Medine'den orayı gösteriyor. Ama Ebu Lul'u arkasında bıçaklıyor, göremiyor. Allah Teala gösterince görür, göstermeyince göremez kardeşim. Biz buna inanıyoruz. Yani deliller ortada. Şimdi şu bir tarafta çok şey bilen Hikmet verilen Peygamber ama karşı tarafta ruhu, yas eluuna ruh, kül ruh min Rabbi, onu bana sormayın. O Rabbimin tasarrufunda diyen Allah Resulü Aleyhisselam'a. Efendimiz sana göre çok şey biliyor, bana göre, herkese göre. Yani onun kadar bilen yok. Ama Rabbime göre ölçeye bile gelmez. Allah Teala'nın ilmine göre Peygamber Aleyhisselam'ın ilmi ölçeye bile gelmez. Yani arada o kadar fark var. Peki Allah Teala kadere dair olan mesaidi neden Peygamberine de bildirmiyor? Çünkü hayatı Allah Teala bir kural üzerinde devam ettirecek. Belen tecide lisunneti tebdila. O Allah Teala'nın koyduğu kanunlarda, kurallarda siz bir değişme bulamazsınız. Şöyle düşünün. Yarın şimdi içinizde Allah birisinin babası ölecek olsa burada ders dinleyebilir mi? Ne kadar büyük alim olsa bile, arif olsa, muttaki olsa ya da yarın diyelim ki içinizden birisi allah Teala hayırlı ömürler versin. Evlendiniz, çocuk sahibisiniz, ders anlatıyorsunuz, çocuğunuzun başına bir olay gelecek veya sen öleceksin yarın. Yani sen öleceksin, şimdi bir yıllık bir ders programı hazırlıyorsun kitap basılacak, dergi yazı, makale, yarın öleceksin. Yapabilir misin bunları? Hayat durur. Eğer insanlar kendi kaderlerine, kendi ecellerine, kendi geleceklerine muttali olmuş olsalar hayat yörüngesinden çıkar. Onun için ela ya'lemu men halak latiful O seni de biliyor, beni de biliyor. Bu insan nasıl bir hayatı devam ettirirse ona göre kural ve kaideleri koyuyor. Yani kaderi biz derinlemesine bütün boyutlarıyla görme imkanına sahip değiliz kardeşim. Eğer öğrenmiş olsan işte burada duramazsın. Olmaz. Devam ettiremesin Yani birisi şimdi okuyacak, okuyacak, okuyacak. Alim olamayacak belki. Ama alim olamayacak fakat bu yolda vefat edecek allah Teala ona şehadet, eci nasip edecek. Yani ölüm bu yolda birisine gelirse. E, peki bu kardeşim e, eğer alim olamayacağını kaderinde böyle bir şeyin olduğunu biliyorsa o zaman devam eder mi, girer mi bu yola? Girmez. Yani e, hayat, e, ehram bütünüyle tersine dönmüş olur. Peki bu kadere itiraz edenler, kader yoktur diyenler... E, de ne diyorlar? işte dünya, işte kaderci bir Müslüman çıktı, orada kan akıyor, buralar kan gölüne döndü. Ya geçen bir toplantıdaydım, büyük bir alim, ilim sahibi tabii. E yani o toplantıda neyi konuşuyor? Kadınlar camiye girsin mi girmesin mi? Ya mesele ümmet nasıl dirilebilir, ümmetin dirilişinde ulemanın rolü ne olmalıdır? Konu bu, mesele bu, mevzu bu. Ama o çıkmış orada, insanların önünde o. Hepsi alim ulema. Konuşulan mesele, kadınlar camiye girsinler. İşte Anif Fukası şöyle hüküm verdi, burada şu hatalar var vesaire var. Yani nelerle uğraşıyoruz, nelerle. Hilafet kaldırılırken seccadenin üzerindeki sivrisine kanı namaz zamanı olur mu olmaz mı bunu konuşuyorlar değil mi? Yukarıda da Ali Şükrü Bey var. 16 defa meclis kürsüsüne çıkıyor Trabzon vekili binbaşı Ali Şükrü Bey. Rauf Orbay diyor ki önde oturuyor. E, yapıştım diyor son defa cegetine. Dedim ki çıkma Ali asacaklar seni. Çıktı. Ulema seccadenin üzerindeki sivrisinek kanını konuşuyor. Ya, hilafet kaldırılıyor hilafet. Onun son konuşması. Ali Şükrü şeriatın fedaisidir. Binlerce Ali Şükrü İslam'a feda olsun. Şimdi mesele bu kardeşim, ehem mühim. Şimdi bu adam kalkıyor, diyor ki kader, e tamam sen ümmetin bu kanından bahsediyorsun, akan kandan bahsediyorsun da, niye oturduğun zaman haiz nifas meselesinin bir adım ötesine geçemiyorsun? Ötedeki meselelere baksana kardeşim. Peki bu ümmet kadere inanınca, dünyada hakim konumda mıydı, mahkum konumda mıydı? Nasıl konumdaydı? Hakim konumda değil, hakim konumdaydı değil mi? Selçuklu'yla, Osmanlı'yla, Hazreti Ömer'le bunların tamamı kadere inanıyordu. Peki şimdi bunlar kadere inanmıyorlar. Ne yapıyorlar? 5-10 kişi almış etrafına. Onlarla beraber dolanıyorlar. Göreceksiniz. ne ve yemutu zikruhum. Ölecekler, onlar da ölecek. Eğer bunlar yani diyorum ki ya Rabbi, ya mutezile gibi adamlar olsaydı onlar da bizi de böyle İmam Maturidi gibi, Fahrettin Razi gibi yapardım belki. Böyle bizim karşımızda ufak tefek adamlar var. Biz de bu kadar bir ilimle uğraşıyoruz işte. Yani Allah bu dini koruyacak ya. İnna nahnu nezenne zikra ve lehu la Düşman ne kadar büyük olursa sen de o kadar büyük olursun. Hani ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın. Yani onlar sizi razı yaparlar. Onlar size bu hanife yaparlar. E biz de böyle fail mefhul birbirinde ayıramayan adamlar olunca ehli sünnetin karşısında Cenab-ı Hak da bu kadar yeter diyor bu kadar yeter yani artı bir himmet ve tasarruf olmuyor e ne kadar talip olarak gidiyorsanız o kadar alabiliyorsunuz ama özel zamanlar özel zamanların özel adamları var İmam Gazali, İmam-ı Rabbani gibi onlar bizzat matlup adamlar Hangi hadisin tecellisi o? İnna Allah yeb'asu li hadi'l ummah ala ra's kulli mi'ati sanatin men yujaddidu laha dinaha. Di men yujaddidu inna Allah yeb'asu li hadi'l ummah ala ra's kulli mi'ati sanatin men yujaddidu laha dinaha. Rivahu Ebu Davud. Peki yani kader bu. Kadri Allah Teala böyle murad etti. Ne kadar anlatıldıysa o kadar kardeşim, o kapıyı zorlama. Biz buradayız, orada bir dağ var. Dağın tepesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam var. Efendimiz bize dağdan öte tarafını anlatıyor. Dağdan öte tarafını Allah Resulü'nün anlattığı kadar anlıyoruz. Onun için akaitle alakalı bu bölümler semiyat bölümleri yani sadece nakille size gelip inanacağınız bölümler yani ahiret böyle semiyattır inanacaksın kardeşim ahirete gidip görme imkanın yok ama ben biliyorum ki yalan ve yanlış diline değmeyen peygamberi Ekber aleyhissalatu vesselam bize bunu haber verdi biz de onun getirdiği Kur'an hakime onun sünnetine itibar ederek bunlara inanıyoruz. Biliyoruz ki ve de görüyoruz aynı zamanda. O dağın tepesinde ben yokum kardeşim. Yerle gökler arasında irtibat sen kurmuyorsun. Kim kuruyor? Peygamber aleyhisselam kuruyor. Ya inanacaksın Müslüman olacaksın ya dinsiz olacaksın. Ötesi yok bunun yani. Üçüncü bir şıkkı yok. Seninle Allah arasında irtibatı Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i getiren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ona inanacaksın... Ya da yok olacaksın. Öyle o getirdi kardeşim. O bildirdi. Biz kör hükmündeyiz. O görüyor. Yani onun altıncı hassesi var. Yani kalbi var. Vahye muhatap Peygamber aleyhisselamın kalbi. Vahyi kalbi muhatap oldu. Aldı vahyi bize gösteriyor. Kör, rengin olmadığını söylese, renk hakikat olarak Zahir olur mu? Yok olur mu? Olmaz. Yine renk var. E kör sabaha kadar yok yok yok desin. Dünya kör. Allah diyor ki sen benimle irtibata geçemezsin. Kim geçer? Peygamber geçer. Efendimiz getirdi ve akıl da bize o Allah'ın var ve bir olduğunu söylüyor. O halde o akılla Efendimiz Aleyhisselam'a gidiyoruz. O bize bu hakikatleri bildiriyor. Peki şimdi buradan ibareye başlayalım. ''Ve kaderi sırrullahi Teala fi halkihi'' Yani kaderin aslı, kaderin esası şu ki ''Sırrullahi Teala fi halkihi'' Allah Azze ve Celle'nin halkihi, mahlukihi Onun yarattıklarına koyduğu, onlara dair tayin ettiği bir sır kardeşim İnsan nerede doğacak, nerede yaşayacak, ne zaman vefat edecek Bütün bunlar onun takdirinde Hani bunu nasıl anlatmıştık? Bir mühendis var, bir de müteahhit var demiştik. Mühendisin zihninde bina bütünüyle var. Sonra onu projeye aktarıyor, müteahhit alıyor, o projeye uygun olarak bina yapıyor. İşin proje faslı neydi? Kaderdi. Binaya aktarılması kazaydı. Dolayısıyla allah Teala ezeli ilmiyle senin hayatını biliyor. Nereye gideceksin, nasıl gideceksin Allah yazdı diye gitmiyorsun. O biliyordu diye yazdı bunları. Yani senin kendi iradenle namaz kılacağını Rabbim biliyor yazdı. Senin ya da hafizan Allah birisinin meyhaneye gideceğini biliyordu yazdı. Yazdı diye gitmiyor ya biliyordu diye yazdı. Ve de o yazdıkları da değişmiyor kardeşim. İşte bütün bunlar sır, perdenin arkasında neler var? Sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum. O asıl kaderi Sırullahi Teala fi halkihi, Lem yattali ala zâlik, mlekun mukarrabun, vla nabiun mursalun. Yani lem yattali buna hiçbir kimse vakıf olamadı. Ala zâlike, yani ala asıl kader, bu kaderin asına ya da Allah'ın insana tayin ettiği bu sırra. وَلَمْ يَتَّلِي عَلَى ذَٰلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ En yakında olan melekler bile, peygamberler bile buna muttali olamadılar, vakıf olamadılar. Çünkü sistem ortadan kalkar, imtihan ortadan kalkar. Şimdi kız çocuğu gidiyor, soruyor babasına. Diyor ki baba, bu kadın bu halde burada dolaşıyor, her tarafı ortada yani beni beş yaşında bana tesettür diyorsun da bu kadın ne olacak diyor. E kızım onun Allah hesabını soracak ondan. E baba niye şimdi sormuyor? E okula gideceksin kızım. Hemen sana karne vermiyorlar. Bir yıl sonra karne verecekler. Diplomayı beş yıl sonra verecekler veya dört yıl sonra verecekler. Öğretmen sabrediyor. Yanlış yapınca hemen atmıyor onu okuldan. Beş yıl, dört yıl bekliyor. Neticede diploma veriyor. Allah da bunun hesabını görecek ahirete gittiği zaman. Şimdi sabrediyor ona. Dolayısıyla biz bunları bilmiyoruz. Bu hayatı bilmiyoruz. Ama ben tebliğ yapma mecburiyetim var. Anlatma mecburiyetim var. Ötesinde neler var bilmiyorum. Bu dünya nereye gidecek bilmiyorum. Ama biz fetihten değil neden sorumluyuz? Mücahededen sorumluyuz. İza ca enesullahi vel fetih. Cenabı gelip sen buraları karıştırma diyor. Yani o hesap bu hesap. Sen İsrail'i yener misin, yenmez misin? Ne olur, ne olmaz? Yenerse, yenmezsek ne olur? Bunu hesabını yapma kardeşim. Tabii ki askeri planda hazırlıklarını yapacaksın. Sen onunla mücadele etmekle İslam ümmeti olarak, İslam devletleri olarak sorumlusunuz. Gerisi bana ait. İza e Nasrullahi vel fetih. وَالْفَتْحُ وَلَا نَب۪يٌ Peki, peygamberler bile, melekler bile buna muttali olamadılar. Peki, biz ne yapalım? Gidelim mi? Yani bu kaderin, e, nizam sarayının dibinde açalım bu kapıyı, içeriye girelim mi? وَالْتَعَمُّكُ وَالْنَظَرُ ف۪ي ذَٰلِكَ ذَرِيَةُ الْخِذْلَانِ وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ وَدَرَجَةُ الْتُغْيَانِ Şimdi buraya bakarsanız, ذَرِيَةُ süllem, derece hepsi birbirine yakın anlamda tuyan, hirman, khizlân bunların da hepsi neredeyse yani aynı manalara geliyorlar. Şunu söylüyor: "ve derinleşmek. Sonra "wanzaru fi zâlik." "Wanzaru fi kader yani. Bu kadere üzerinde araştırma yapmak, "ve buna dalmak bu kadere. Efendim ne olur? Haber geliyor değil mi şimdi? ve nazaru fi ذَٰلِكَ ذَرِيْعَةُ الْخِزْلَانِ Allah'ın rahmetinden mahrumiyete yardımsız kalmaya sebeptir bu. ذَرِيَعَ sebep, hizlan mahrumiyete. Allah'ın rahmetinden mahrumiyete sebep. Yani kader kapısının önünde çok mesain olursa ya cebriye gibi olursun, ya kaderiye gibi olursun, belki birkaç kırıntıya, mahrem noktaya vakıf olur gibi olursun ama bir geriye dönersin, bakarsın ki sırdan birkaç hüzme, ışık geldi, imanı kaybetmişsin, gitti her şey. Sistem bozulur. Çünkü seni böyle yaşattı, yarattı. İnsan olarak balık olayım, denizin dibinde yüzeyim, yüzebilir misin kardeşim? Yüzemiyorsun işte yani alete devat olmadan. Ya kuş gibi uçayım uçamıyorsun. Ne diyor Cenab-ı Hak sana? Hey Ademoğlu diyor. Sana yeryüzünde yaşayabilecek şekilde ben seni donattım. Senin varlığın bu. Kuşu da öyle yarattım. Dolayısıyla bak şu dünya işte az şu bir kilometre ötesi deniz değil mi? Bir kilometre ötede denizde bir metre suyun altına girdiğin zaman... Eşyanın tabiatı değişiyor, hayatın kuralları değişiyor. Bin metre yukarıya zaman, çıktığın zaman tüp olmadan nefes alamıyorsun. Orada bile hayatın kuralları değişiyordu. Ahiret değişmez mi ya? Kader değişmez mi? O alemin kuralları bu aleme uyar mı? Oranın kurallarını buranın kurallarına göre hazırlanan beyin kaldırabilir mi? Kaldıramaz. Onun için vatan muku ve nazaru fi yani fi asl kader zariatu'l khizlan mahrumiyete sebeb ve sullamul hirman mahrumiyetine basamak merdiven merdiven hep sebep yani bunlar ve daracatu tuya azmaya tuyana yine basamak yani yine basamak yani yok olur gidersin fazla buralara gelme imanet Peygamber Aleyhisselatu vesselam nasıl bildirdiyse Müslim'deki o Cibril hadisinde kaderi iman meselesine iman et teslim ol. Peki. فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرُ مِنْ ذَٰلِكَ نَذَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَتًا el -hazar. Niye bunu mensup okuyoruz? Buna ne diyoruz? Tahzir, ihra Bunlar mensup olurlar. Yani başında şöyle bir fiil takdir ediyorsunuz. Mahzuf bir fiil var. Uhadzirul hazara kullel hazar. Seni bütün e, dikkatimle sakınmaya davet ediyorum. Aman ha diyorum sakın. Hani çocuklara böyle ateş yavrum yakarsın dersiniz ya. İmam Tahavi Rahimehullah. Fel hazara kullel hazar. Tahzir diyoruz buna. Mensup olur. Yani bu tür kelimeler e, başında siz bir amil takdir ediyorsunuz küllel haderi min nazaran hem böyle araştırma fikir vesvese boyutuyla sakın ha bu meseleye girme sakın sakın bundan fel hader, hader. uzak dur bundan girme buna vesvese as-savtul hani Efendimiz ne buyuruyordu damardaki bir kan gibidir girer sizi eritir eritir eritir Yok eder kardeşim. Buraya girme. Niçin girmeyelim? Neden kader alanına girmeyelim? Şimdi taliliye cümlesini getiriyor. Ne diyoruz? Cümletun taliliyetun mesukatun litalili ma bak. Yani neden felhadara kullel hadar. Sakın ha buraya gelme dedi sana. Çünkü fe innallahu te'ala tava ilmel kaderi an enamihi ve hum an maramihike kema qala taala fi kitabih la yusalu amma yefal wahum yusalun çünkü fe inallaha fe inallaha taala çünkü Allah taala tava ilmel kader ilmini dürüp aldı sana bir şey bırakmadı ne dedi yukarıda nebiyun mursalun melekun mukarrabun ha buna Bunlar bile lemiyye tali ala zalike melekun mukarrabun ev nebiyun mursalun. Bunlar bile muttali olamıyorlar. Yani niye? Çünkü feinnallaha taala tawa ilme'l kader. Kader ilmini dürüp aldı. Kendine e, aldı. Kimseyi buna muttali kılmadı. Tawa ilme'l kaderi dürdü, aldı bunu. Kimden dürdü? An enamihi. Enamihi halkı yani yarattıklarından mahlukatından enam mahluk ondan aldı başka ve nahum tavaya atıf değil mi wow. atıftır tavaya yani tavail mal keder dürüp aldı mahlukattan onlara siz buna vakıf olamazsınız dedi ve maramihi maramihi talebihi onu istemekten de Onları nehyetti. Buraya gelmeyin dedi. Buralarda durmayın dedi. Cebriye gibi, kadriye gibi imanınızı kaybedersiniz. Vehimler, ra mahkum olursunuz. وَنَهَاهُمْ عَمَّ رَامِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ Kitabında buyurduğu gibi. Ne buyuruyor? لَا يُسْأَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ لَا يُسْأَلُوا عَمَّا Allah Teala yaptıklarından sorulmaz. La yus'alu elu yefal. Yani şimdi deprem var. Depremde bir şehir yıkılıyor. Hadi bakalım Allah Teala'yı Anayasa Mahkemesi'ne verecek var mı? He? oraya buraya. Var mı ey o kocaman müşriklerin e, mukavvadan heykelleri adam zannediyordunuz kendiniz. Hadi gidin bakalım. Yargılayın. He? Ama Allah zalim değildir. E, herkesin bir eceli var o ecelleri orada takdir ediyor ya şu bir adam ölüyor secdenin üzerinde seccadenin üzerinde nereye gidiyor cennete küçük çocuk belki büyüyünce asi olacaktı öldü Allah Teala ona merhamet etti e, bir kadın ani ölüm geliyor Müslümansa şehit oluyor e, bir de zalim var azmış azmış azmış e, o gece İslam'a kin kusuyorlar İslam kin kusuyorlar e, O deprem oluyor enkazın altında İsyan halinde e, Bizzat o cürümü İşlerken e, ölüyorlar Gidiyorlar e, Onlar da oradan gidecekler O da gayret ilahiye dokunuyor Daha büyük e, Cezaya mahkum kalmak için Belki böyle takdir ediyor Allah Azze ve Celle Peki efendim Femen se'ele وَهُمْ يُسْأَلُونَ Yani insanlar sorulur, hepiniz sorguya çekilirsiniz. Ama Allah Azze ve Celle'ye kimse neden şöyle yaptın diye soramaz. Yani buradaki sormayı şöyle anlıyoruz. Yani birisi Cenab-ı Hak neden böyle yarattı diye bu soruları sorup bunların hikmetini aramasında bir sakınca var mı? Yok tabii. Burada hangi soru? Yani Allah'ı bir mahkum gibi hesaba çekecek şekilde kimse ona soru soramaz değil mi? Fhalu lima yürüttüro kün fekün o kadar ol der olur yani. Femanse ele lima faale fakad radda hukm el kitâbi. Femanse kim sorarsa lima faale niçin böyle yaptı diye. Fâl Allahu azza wa jalla. Fâl infaili Allah azza wa Femen sa'ale, sa'ilen fail nedir? E zamirun musteturun fihi cevazen takdiru ve yercu ila men. Men'e dönüyor. Femen sa'ale limen fa'ale fa'alallahu faqad radda. Oradaki fa faul cevaptı menin cevabı. Efendim, faqat fa'ur rab faul cevap denir. Faqat radda el kitabı ''Kim, niçin böyle yaptı?'' diye ama Allah'ı yargılama noktasında sorarsa, yoksa hikmetini e, izhar etmek, ortaya çıkarmak için değil, yargılamak için, isyan için. Mesela bir cenazeye gittiniz, orada küçük bir çocuk trafik kazasında öldü. Allah Teala ümmetinin evlatlarını muhafaza eylesin. Bütün o savaş alanlarında, her yerde korusun. Efendim hem imanlarını hem varlıklarını muhafaza eylesin. Şimdi bir kardeşimiz böyle vefat etse, annesi de dese ki, ''Ya Rabbi, 80 yaşında adamlar orada dururken mi benim evladımı aldın?'' Anne imanı gider mi? Gitmez. Neden? Çünkü o büyük bir acı var, orada sabreseydi büyük mükafat alırdı, ama sabredemedi, ağzından gayri ihtiyari çıkmış kabul edilir, Hani o anne affedilir. Ama birisi gelse oraya uzaktan birisi dese ki Şah ya Rabbi şurada 90 yaşında adam yatakta ölümü bekliyor. O dururken 15 yaşında adamı aldın dese nedir bu? İşte buraya girer. O adam imanını kaybeder kardeşim. لَا يُسْأَلُوا عَمَّا yüz elun Çünkü o Allah'ı mahkum etme adına soruyor. Ama ötekin acısı var, ızdırabı derin diye cana bak, onu affeder ya yani, annedir ah, o, yani gayri ihtiyari olarak onu söylemiştir. Fakat radda hukmel kitabı, fakat radde neyin cevabı mensele, fakat mensele fakat radda hukmel kitabı. Kitap derken, iyi kastediyor Kur'anı kerim. Hangi hükmü inkar ediyor? Okuduk ya la لَا amma yefalu يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ Yani Allah'ı kimse hesaba çekemez. Eğer adam kalkıp neden böyle yaptın diye soruyorsa o zaman fakat radde hukmel kitabi bu kitabın Kur'an-ı Hakim'in hükmünü reddetmiş olur. Peki ne olur Kur'an-ı Hakim'i reddederse bu ayeti yani bir ayeti reddediyor, inkar ediyor وَمَنْ رَدَّ حُكُمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Yine men'in cevabı. Hangisi? Ne men'in cevabı? Kâne minel kâfirîn. Men radda hukumel kitâbi. Kitabın hükmünü reddeden, kâne minel kafirlerden olur. Efendim şimdi buraya kadar anlattığım mesele diyor. Yani kader, o bir sır, o sırra sen, o sırra hatta peygamberler, o sırra hatta mukareb melekler bile vakıf olamazlar. Kim bu yolda define arar gibi bu yollara düşer, böyle kaderle hep uğraşırsa o hizlana, o hirmana, o tuyana mahkum olur. Nasipsiz birisi olur. Çok sorarsa, lime lime lime derse, neden böyle yaptın Allah'ı sorgular gibi bunları tevcih ederse o zaman la hükmünü de inkar etmiş olur. İşte şimdi buraya bak diyor. فَهَذِهِ Buraya kadar anlattıklarım bu ahkam, bu mesail cümletu ma yahtacu ileyhi men huve munavvarun kalbuhu min evliya illahi teala cümle demek toplamı yani. Buraya kadar anlattıklarımın özeti buna bakarsanız toplamı bunun cümle ma yahtacu ileyhi eee Men huwa munawvarun kalbuhu min evliaya teala. Allah Teala'nın sondan başa doğru mana veriyorum. Allah Teala'nın dostlarından kalbi imanla aydınlanan, nurlandırılan kişilerin ihtiyaç duyduğu şeyin tamamı budur. Yani Allah dostları işte bunlara sahip olmalıdır. Yani kalbi imanla aydınlananlar neye? Kader bir sırdır. Peygamberler bile ona muttali olmadı, olamadı. Allah neyi murad ederse o olur, Allah hesaba çekilemez. İşte anlattıklarım özeti, hülasası budur diyor ee, İmam Tahavi Rahimehullah. Yani cümlesi bu. Müslümanların e, iman etmesi gereken, ihtiyaç duydukları şeyin tamamı budur. Buna iman etmeleri, teslim olmaları gerekir bütün Müslümanların Allahu nurus semavati vel arz Allah yer ve göklerin nurudur neden böyle diyor ayet-i kerime eğer ayet yoksa Kur'an'a hakim yoksa nur yoksa karanlık var nur yoksa zifiri bir karanlık varsa pencereyi görebilir misiniz Arkadaki kardeşlerimi görebilme imkanım olur mu benim? Ben burada otursam zifiri bir karanlık olsa sizi görebilir miyim? Göremem. Işık geliyor, nur oluyor, görüyorum sizi. Peki eşyayı gerçek suretiyle görebilmek için Allahu nuru semavat ver Kur'an-ı Hakime Nur Suresi'nde bu ayet-i kerime. O nura sahip olacaksınız. ...Kur'an'a muhatap olacaksınız... ...Peygamber Aleyhisselam'a muhatap olacaksınız... ...işte o nur gelecek... ...Sokrat gibi, Kant gibi... ...Dekart gibi... ...Batının birinci sınıf akıllarının... ...göremediği eşyanın... ...suretine, kimliğine dair hükümleri kim görüyor... ...İmam Gazali görüyor... ...neden? Çünkü Allah Resulünden o nuru alıyor... kuran Hakim'den... ...o nuru alıyor... ...yani burada kalbi... ...münevver olan, nurlanan insanlardan bahsediyor... O nur nereden gelecek? Allah'tan gelecek. Akideden gelecek. İşte yani kalbi münevver olanların inanması gereken hususların tamamı toplamı cümlesi bundan ibarettir diyor. Devam ediyoruz. وَهِيَ دَرَجَتُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ لِأَنَّ الْعِلْمَ اِلْمَانِ وَهِيَ yani burada bir teslimiyetten bahsediyor ve ya sıfatut teslim. Bu teslimiyet hali vahiye daracetur rasihin fil ilmi. İlimde derinleşenlerin e, derecesidir. Onların nasibidir. Yani herkes böyle bir bakış açısına, böyle bir bağlama sahip olamaz. Böyle bir akideye, teslimiyete sahip olamaz ve ye tur rasihin. Neredeydi? Kimden bahsediyordu? Hangi ayet bahsediyordu bu Rasih'inden? <gülüyor> Hem muteşabihat, değil mi? Ali İmran suresindeki ayet-i kerime o Rasihun onlar teslim oluyorlardı efendim onlardan bahsediyor. Peki ve hiye derecetu'r-rasihine fi'l-ilmi ilimde rûhûs sahibi olanların derecesi bu. Li'enne'l-ilme <gülüyor> ilma. Neden böyle? Çünkü ilim ikiye ayrılır. Bir el-ilmul mevcut var, bir el-ilmul mefkut var. El-ilmul mefkut kader mesela, gayb mesela. Perdeyi kaldırıp arkaya gidemiyorsun. Yarın ne olacak? Bilmiyoruz ha. İnallaha indahu'l musa ve yunzul gayth ve a'lüm ma fil erham ve ma tadri nefsun ma za teksevu gade ve ma tadri nefsun bi ayyi ardhin Bilmiyoruz biz bunları, değil mi? bilmiyoruz. Hepsi nerede? Orada yani. Allah Teala bunları kendine kendi dünyasına çekti. Ancak bu mugayyebat-ı hamse dediğimiz yani bunların bir kısmına insan bir dereceye kadar işaretlerle bir takım sonuçlara ulaşabilir. Ancak işaret o da perdeyi orası açarsa orası açarsa olabilir. Şimdi ilmi mevkut girme nasip Dar olamasın diyor. İlmi mevcut, e bunda da derinleş diyor. Kur'an-ı Kerim, onun bildirdikleri ilmi mevcut. Mevcut olan ilim. Kim ilmi mevcudu inkar ederse, kafir olur. Kim de mefkud olan kayıp, yani sana göre kayıp tabii, Allah'a göre değil, bana göre kayıp. Ee, bana göre kayıp olan ilmin böyle dibinde durur, hep onunla meşgul olursa, biliyorum ben bunu derse... Bana cinler bildirdi vesaire derse ne olur? O da o da kafir olur. Yani iki uç da insanı küfre götürür diyor İmam Tahavi Rahimullah. Efendim, "Lianne'l ilmu ilmani, ilmu ilmun fil halki mevcudun." Yani fil halk mahlukatta, yaratılmışlarda mevcut olan ilim. Biliyorsunuz. İşte Kur'an-ı Kerim geldi. Onun içindeki meselle Diğer dünya meseleleri onları biliyorsunuz mevcut olan ilim u ailmun fil xalki mefkudun ya da el ilmül mefkud mefkud olan kimde insanda fil halk ne demekti mahluk yaratılmışta insan bilmiyor gayb mesela kader mesela değil mi ahirette Allah Teala'nın bildirdiği kadar biliyorsunuz ama ahireti görmediniz sıratı haşrı, neşî ''Görmediniz.'' ''Fe inkârul ilmil mevcudi küfrûn.'' ''Efendim mevcut olan ilmi e, inkar etmek nasıl inkar ediyor?'' ''Reddediyor.'' Yani Kur'an-ı Kerim'de kesin bir hüküm var şimdi. Hz. İsa gelecek, işte şefaat vardır, şu vardır, bu vardır. Adam kalkıyor bir manifesto, ona da hayır, buna da hayır, şuna da hayır reddediyor.'' فَاِنَّ فَاِنْكَارُ الْعِلْمِ mevcud Mevcut olan o ilmi, Kur'an'a hakimden gelen o bilgiyi ya da insan hayatındaki bilgiyi inkar ederse bu küfürdür. وَاَدْدِعَاُ الْعِلْمِ mefkudi كُفْرُونَ Şu da küfürdür ama. Mefkut olan ilim nedir o? Gayba dair olan ilim. Bunu da inkar ederse o da küfür olur. Peki... Yani şimdi birisi şefaat yoktur derse ne olur? Kafir olur demeyiz tabi biz de. Ee, ama öyle bir adamın arkasında ben namazla kılmam. Şefaat yoktur diyorsa çünkü bu kadar ayet var. Yani o tevil ediyordur şimdi o şefaati. O cennetin içinde var diyor işte orada var mutezden dediği gibi. Böyle bir adamın arkasında namaz kılmam ben. Ama tekfirde etmem yani küfürdür deriz ama bu kafirdir demeyiz yani birisi İslam'a aidiyeti var, İslam iddiası var ama biliyoruz ki mütevatir hadisle sabit olan bir mesele var onu inkar ediyorsa bunlar kafirdir demiyoruz kimseye demiyoruz ben müslümanım diyorsa müslümansın kardeşim ama bak bu yaptığın hareket adamı küfre götürür şunun için bunu söyleriz Fakir bunlar ayrı şeyler. Fakir inkar ol, efendim vade ol, علم ol, mefkudi kifrun bu da kifurdur. Ve la yısbut al imanı illa bil, bı kabul al علم الموجود, efendim ne diyor? Ve la yısbut yani, ولذا دمك ولذا لا يثبت الإيمان illa bi kabul ilim mevcut. İman nasıl sabit olur? Mevcut olan bilgiye imanla onu kabul etmeyle iman sabit olur. Mevcut bilgiyi kabul etmeyle ancak iman sabit olur. Neden? E çünkü Kur'an-ı Hakim mevcut bir bilgidir. Allah Teala bize onu gönderdi. Ona inanırsanız, iman ederseniz, kabul ederseniz o zaman siz iman etmiş oluyorsunuz. Mevcut ilmi kabul ederek iman etmiş oluyorsunuz. Ya adam ben bu kitabı kabul etmiyorum diyorsa iman olur mu? Olmaz. Mevcuda inanma mecburiyetim var. Eğer mefkud ise kayıpsa onu da araştırmama mecburiyetim var, memuriyetim var. Evet ne diyor usta işte? sorular soru içinde değil mi? akıl olmazların zoru içinde üst üste sorular soru içinde peki efendim wala yasbutu'l <gülüyor> iman illa bi kabul'il ilmi'l mevcuti ve terk'i bile ilmi'l mefkudi bi de mefkud olan ilmi talep etmeyi terk etmekle iman sabit olur nasıl yani efendim eee Mefkutsa bir mesele, ne diyoruz? Biz bunun bilgisini Allah'a havale ediyoruz. Ya bana ezelleri sorma kardeşim, ben ne bileyim? Rabbim bilir. Hem yani şimdi İstanbul'dayken hep sorarlardı, derlerdi işte. Ya şu gün deprem olacak. Efendim, yok işte şu dedi, bu dedi deprem olacak diye. Hem yani bir gün o alim, salih, muttaki bir e, hoca efendi vardı allah Teala ona hayırlı ömürler ihsan eylesin, şifa nasip eylesin. Ee, onun yanındaydım ben de ee, bir akşamdan sonraydı. Allahu Alem ee, çıktı cemaate vaz ederken dedi ki ya ben ne bilirim kaybı dedi. Allah bilir ben ne bilirim yarın deprem olacak mı olmayacak mı? Kim benim adıma size böyle ifadeleri getiriyorsa onlar iftira ediyorlar, yanlış konuşuyorlar. O kardeşlerimi de tövbeye davet edin, ıslaha davet edin. Ben nereden bilebilirim yarın ne olacak? Bilebilir miyiz? He? Yarının bilgisi bizde diyemeyiz. Ancak Cenab-ı Hak bazı veli kullarına, salih kullarına bir takım ilham olur. ilhamı olur. Ama bu mutlaka şöyledir, böyledir değildir kardeşim. Evet. Akide bu yani. Akide okuyoruz. Ne demek? Akide ayet. Ve e, ayetlerden çıkıyor bunlar değil mi? Mütevatir hadislerden çıkıyor. Bunlar esas yani bunları temel kabul edeceksiniz. İman bu hakikatler üzerine bina edilir. وَنُؤْمِنُوا بِالْلَّوْحِ وَالْقَلَمِ Şimdi levhi mahfuza iman ediyoruz değil mi? وَنُؤْمِنُوا بِالْلَّوْحِ kalemi <وَالْقَلَم> Efendim levhi mahfuza iman ediyoruz. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Bel Kur'anun mecid fi levhim mahfuz. Yani onlar Kur'an hâkim'e hakaret ediyorlar. Allah Teala da buyuruyor ki sizin şerhte var değil mi? Ayet-i Kerime. Buradan da ayet-i Kerime'nin şeyini söyleyelim ki buradan takip eden kardeşlerimiz bulsunlar. Buruş Suresinin 22. Ayet-i Kerime'si. Yani onlar reddediyorlar Kur'an-ı Hakimi. Bu e, uydurmadır diyorlar. Allah Teala da bel idrap edatıdır. Bel huwa Kur'anun mecidun. O Kur'an hakim, şerefli, ali, yüce. insan aklının idrak edemeyeceği, ulaşamayacağı bir seviyededir. Fi levhin mahfuzin. Mahfuz, korunan bir levhadadır yani. Dünyaya efendimiz aleyhissalama İnzal edilmeden çok önce ta ezelde o levh-i mahfuzda. Fi levhin mahfuzin. Mahfuzin yani ne demek? Korunmuş neden? Min vusulü şeytani ileyhi. Şeytanın ona ulaşmasından korunan bir yerdedir o değil mi? He? Levhin mahfuzin. He? Fi levhin mahfuzin min vusulish şeytanı ileyhi yani mahfuz min ayi şeyin min vusulish şeytan şeytanın ulaşmasından İleyhi ona şeytanın kendisine ulaşıp müdahale etmesinden değiştirmesinden korunmuş bir kitap yani bu kitap insana hayat verecek şeytan da insanın düşmanı ama o şeytan bu kitaba ulaşamaz dolayısıyla her şeye dair tereddüdünüz olsun ama bu kitaba dair tereddüdünüz olmasın. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehâfidûn kardeşim. Peki وَنُؤْمِنُوا بِالْلَوْحِ لَوْحِ مَحْفُوزًا İnanıyoruz. Ne var levh-i mahfuzda? İnsanların kaderleri orada. Allah Teala onları o başta anlattığım dörtlü sisteme uygun olarak ilminde vardı, yazdı sonra dileyecek Dilediği gibi yaratacak. İşte bütün bunlar orada bir arşiv var. Ne, ne var? Orada bir e, korunmuş bir daire var yani. Bilgi işlem merkezine yani lahil metul ala da yani öyle bir yer düşünün e, bir bilgi işlem merkezi var. İnsanların bütün kayıtları, geçenlerin geleceklerin hepsinin kaydı orada. Kimse oraya ulaşamaz kardeş. He? Oraya ulaşamaz, oradan bir şey alamaz. Venu minu billevhi. Neden inanıyor? Çünkü ayette var. Keyfiyeti nasıldır? Onu Rabbim biliyor. O kadarın bilmiyoruz. Ne kadar bildirdiyse o kadar biliyoruz. Wal kalem'i kaleme inanıyoruz. Yani Allah Teala keyfiyetin bilmediğimiz bir kalemle insanların mahlukatın kaderini yazdı. Nun wal kalem'i Wama yasturun wav nedir orada kasem wavıdır nun val kalemi wama yasturun ha e, kaleme yemin olsun bir de wama yasturun ne e, neye yemin olsun onların yazdıklarına değil mi wama yasturun ne ma nedir meusuledir wama yasturun nehu demek aizamiri mahzufdur wama yasturun ve onların yazdıkları şey kim yazıyor? Hafize melekleri değil mi? Meleklerin yazdıklarına ve kaleme yemin olsun. Peki? Wanu minu billahi wal kalemi olevi mahfuza inandık. Bütün insanların kaderi orada. Kaleme inandık. Allah Teala keyfiyetin bilmediğimiz bir kalemle insanların kaderini yazdı. Ee, sonra neye inandık? Vav ee, wow, yine atıf vavı wow, yani ve nu'minu bi jami'i ma fihi kad rukim. Rukime cütibe demek, değil mi? Nokuşa ve orada yazılan her şeyin tamamına da inandık. Yazılan her şeyin e, tamamına inandık. Feleviştem al-halk. Şimdi diyecek ki orada yazılanlar Allah azze ve celle'nin hükümleri değişebilir mi? Hani avukatlarınız olsa gidiyorsunuz davalara müdahil oluyorsun, temmize gidiyor vesaire dönüyor geliyor. Şimdi insan da böyle ataka acaba şunlar bunlar değişebilirler mi? Feleviştem al-halku kulluhum. Şeyin ala şeyin كتبه الله تعالى فيه انه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ha levin cevabı nedir لم يقدروا عليهdir değil mi yani bütün mahlukat toplansa Allah azze ve celle'nin hükmünü değiştirmeye dair Yapabilirler mi? Cevabını getiriyor. Yapamazlar. Şimdi kelimi anlam verelim. Faleviştem al halku, halk yani bütün mahlukat, kül hepsi toplansa bir araya gelseler, ne için? Ala şeyin bir konu ki katabuhullahu taala. Katabu şeyin nesidir sıfatıdır değil mi? Ala şeyin katabuhullahu taala. Cümleler nedirler? Nekire diller. hani şey sıfat mevsul nekire marifede birbirine uyum içinde olacaklar. E, bu da cümlelerde diller. ala şeyin ketebehullahu taala fihi. Yani Cenab-ı Hakk'ın efendim bütün mahlukat toplansa ala şeyin <gülüyor> ketebehullahu taala fihi Cenab-ı Hakk'ın yazdığı şeyi değişme noktasında bir araya gelseler ee, ennehu Taala fihi ennehu kainun. Allah'ın olmasını yazdı. Ennehu kainun. Ennehu en ne? E Allah'ın olmasını yazdığı şeyi değişmek için bütün insanlar bir araya gelseler, yani e, manayı tekrar ediyorum. Faleviste ma halku kül ala şeyin katabu Allahu Taala fihi. Kain, Allah Teala'nın bir konuda ol, olacağını yazdı. Ennehu kainun o olacak diye yazdığı bir şey hakkında bütün insanlar toplansa niçin toplanıyorlar? Leyec'aluhu gayre kainin. O olmasın diye. Allah olacak diye onu yazdı. Bütün insanlar da bir araya geliyorlar. Leyec'aluhu. <gülüyor> Leviste ma al, kalku küllohum, oradaki liyej alu'deki lamın mutaallakı neresidir? İşte maafilidir, değil mi? İşte ma, insanlar toplandı için Liyej alu'u, liyej alu şeye, yani Allah'ın olmasını murad ettiği o şeyi, olmasının murad ettiği o şeyi gayre kainin olmasın kılabilmek için olmaması için ha olma imkanından onu çıkarmak için bir araya gelseler ne olur muvaffak olabilirler mi bütün insanlık bir araya gelse geyre kainin cevap geliyor şimdi lem yekdiru aley buna güç yetiremezler dolayısıyla oralarda uğraşma kadere müdahil Olamazsın bütün dünya bir araya gelse Allah'ın takdir ettiği zamanda kıyameti kopmasına engel olabilirler mi? Olmazlar kardeşim. Velav ijtama'u kulluhum ala şey'in. Efendim? Yani tedbir elbette tedbiri alacağız. Zaten Allah Teala sizin tedbirleri alacağınızı biliyor. Herkes tedbirleri alacak. Yani bütün bu sistemi devam ettirirken neye göre gidiyoruz? Kaderimiz iki başlıkta toplanıyordu. Bir Allah Teala'nın tasarrufumuz olmadan bize dair takdir ettiği hükümler vardı. Neydi? Boyun kısa, boyun uzun. 60 yaşında öleceksin, 50 yaşında öleceksin. Hani bunlar olacaklar. Sen yine yapman gerekenleri yapıyorsun. Ama öteki tarafta ne vardı? ne helal ne haram hangi kadınla evleneceksin yani gidip de şimdi bir efendim manken alırsan e, o çıplak sokakta dolaşır tabii ne alacağını sen önceden takdir edeceksin yani bunlardan sorumlusun işte bu helaldir bu haramdır orada çalışırsan orası meyhane çocuklara haram yoldan rızık getireceksin e, orada olursan bunun hesabını sorar sana yani biri Bizim irademizle alakalı ikinci bölümde anlattığım kader var. ama Birinci bölümde bizim irademizle alakalı olmayan doğrudan kendi tasarrufunda olan e, uygulamalar var. Bunlara sabredersek büyük mükafat alıyoruz. Eğer bir lütuf e, büyük bir nimetse şükredersek o zaman da yine ecri ceziller var. Yani siz zaten bunların hiçbirinden ne değilsiniz? Haberdar değilsiniz. Neydi idi mesela? Vasul kadri sırrullah taala fi halqi bir sır. Bilmiyorsun ki dolayısıyla bütün tedbirlerini zaten alıyorsun. Alma mecburiyetin var kardeşim. Peki. Velav istema'u kulluhum ala şey'in. Bütün insanlar bir konuda toplansalar ki öyle bir konu ki Lem yektubu Allahu Teala fihi. Allah Teala o meselenin olması için bir takdirde bulunmamış, yazmamış yani. Allah şeyin lem yektubu Allahu fihi yani yazmadı. Olmayacak o mesele. E, bütün insanlar da topluyorlar, toplanıyorlar. Neden valeviste ma'u liyej aluhukahine? Allah olsun diye yazmadı. Onlar da olsun diye uğraşıyorlar olmak için ter döküyorlar. Bütün lobiler her şeyi harekete geçirdiler. Lem yakdiru alayh. Buna da güç yetiremezler. Şimdi bir tarafta bütün doktorlar toplansalar şu adam cumhurbaşkanı ama çocuğu olmamış değil mi? Ya bu kadar etkili yetkili birimler var. Şey her bütün doktorlar emrinde. Allah murad etmeyince cumhurbaşkanı bile olsa, he? Dünyanın en güçlü devletinin başında olsa Rabbim ona çocuk takdir etmediyse çocuk sahibi yapabilirler mi? Olmaz. Peki öteki tarafa bakın. Ha kafha ya zikru rahmet Rabbi ke abdehu zekiriya idinada Rabbhu nida ankhfiya. İşte devam ediyor. Şimdi Meryem suresinin baş ilk ayetleri. Zekeriya aleyhisselam yüze gelmiş o yaşta çocuğu oluyor. Olur mu yüz yaşında adamın çocuğu? Ya otuz yaşındakinin olmuyor işte. Bütün dünya emrinde neden? Rabbim yazmamış. Bütün insanlar bir araya gelseler o hükmü değişemezler. Ama eğer Rabbim olacak dediyse yani tıbbın kanunları kural ne der? Artık bu kadın menopoza girdi. Bundan sonra bu rahim Çocuğu için mayalanmaz diyor. Bu adamın bundan sonra çocuğu olmaz diyor. Ama Rabbim murat ediyor. Hazreti Zekeriya aleyhisselamın yüz yaşında öncesi sonrası farklı rivayetler var. Çok önemli değil yani. Eğer önemli olsaydı Cenab-ı Hak bize yaşını bildirirdi. Yani burada önemli olan nedir buyuruyor. Bir peygamber Rabbine gidiyor. Geri de halef yok Amcamın oğulları diyor bu davayı yürütmezler. Bana bir evlat ver de yeryüzünde insanlar onlara Allah diyen bu yolu hatırlatan birileri olsun ya Rabbi diye istiyor. O yaşta peygamberin duasına icabet ediyor. Yani sana diyor ki kenarda köşede yalnız dağ başında terk edilmiş bir adam değilsin. Senin Allah'ın var, senin Rabbin var. O yaşta Zekeriya icabet eden eğer murad ettiyse senin de duana icabet eder kardeşim. Yani bu bize ne diyor? Kün fe işte o kadar. Bütün dünya bir tarafta hükme müdahil olamıyorlar. Peki lem yektubullahu taala fihi lejacaluhu kainen. Lem yakdiru Lem cevabıdır. Lev peki devam ediyoruz. Jefel kalemu bima who kainun ila Yani kalem kurudu. Ne demek? Yazılanlar yazıldı. Ha var tefati sohu. kaldırıldı. Yani kalem kurudu demek. Aslında mürekkep kurudu demek. Kalem yazdı, mürekkep kurudu. Hüküm verildi, bitti. Bitti yani buradan geriye dönüşü yok kardeşim. Allah Teala ezelde takdir etti. O dörtlü sistem biliyordu, yazdı, irade etti ve yaratıyor. Ama yaratması ilmine uygun. Yazmasına, dilemesine, iradesine uygun. Dolayısıyla ceffel kalemu bima huve, e, ne hangi konuda e, kalem kurudu yani? E, bima nereye ba nereye mutallıktır? Ceffe mütallakı ceffedir. Bima huwa kâinun ilâ yawmil kıyâmeh, kıyamete kadar olacak konularla, meselelerle alakalı hüküm verilmiştir. Artık mürekkep kurumuştur, kalem kurumuştur diyoruz. Ve mâ ahta'a'l 'abde lem yekun li yusî'ahu ve mâ asâbahu lem yekun li yuhti'ahu. Şimdi e, bu Tirmiz'deki bir hadisinde metnidir. Yani ne söylüyor yine burada? Ceffel kalem diyor. Kalem kurudu. Yani Allah Teala hükmü nasıl verdiyse öyle olur diyor. Ee, Eğer e, lem yekun li yusibahu Cenab-ı Hakk'ın olmasını murad etmediği bir şey olmaz. Olacağını murad ettiği bir şeye de hiçbir şey engel olamaz olmayacağını murad ettiği bir şeyi de hiç kimse olduramaz buyuruyor ee, İmam Tahavi Rahmetullahi Aleyh evet yani kuldan sapan bir şey ma akhta al abde lem yekun li ona isabet etmez yani kula e, gelmeyecek bu musibet kula isabet etmeyecek diye ezelde takdir ettiyse ma akta al abde kula isabet etmeyecek diye takdir ettiği şey lem yekun li yusibahu ona gelmez onun başına e, o olay o hadise gelmez ve ma asabehu bu da kulun başına gelecek diye takdir ettiyse <gülüyor> Kul da ondan kurtulamaz. Mutlaka kulun başına o hadise gelir. Şurada ölecekse, öyle yazıldıysa, öyle olacak. Peki kullara ne gerekir? Bunlara bütün ayrıntısıyla, teferruatıyla iman etmek gerekir. Bir saat oldu mu? Peki efendim eee burada kalalım o zaman yarın buradan devam edelim. Estağfurullah ve tevbileyh ve hamdülillahi rabbil alamin.